Herkese merhaba, Diyerkam'dan ve Açık Radyo'dan sesleniyoruz, 94.9'dayız, canlı yayındayız, yayın masamızda Ferha Kabil var, ortam Damla Özler burada, ben Rauf Kösemen, bugün e, sosyal fayda dünyasında 2018 yılındaki iyi kampanyaları, en iyi kampanyaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki programda e, ağırlıklı olarak filmler ve bunların fikirleri üzerinden gitmiştik. Bu kez e, sıra dışı biraz da kendi mecrasını yaratmış ya da alışılmadık yöntemler kullanmış kampanyaları e, konu edeceğiz. Onlar üzerine konuşacağız. Kampanyalar dünyadan seçildi. Ne kadar dünyadan desek de önümüzde beş kampanya var. Bunlardan dört tanesi batı kaynaklı bir tanesi Çin gerçi Batı kaynaklı derken bir tanesinin Avustralya olduğunu da söylemekte ha, fayda evet. var ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beyaz adamın dünyası e, tırnak içinde e, kampanyalar özellikle belli bir konuya odaklanan Ancak bu konuyu e, bu konuda farkındalık yaratırken ya da bağış toplarken Rauf'un söylediği gibi enteresan yöntemler kullanan kampanyalar bir tanesi gerçekten de çok genç işi bir kampanya genç kitlelerle nasıl iletişim kuracağız hep dolaşan bir soru iletişim e, camiasında. Bunu çok iyi başarmış bir kampanyadan bahsediyoruz. Hazır Avustralya demişken Avustralya ile başlayalım. Avustralya'daki önemli problemlerden biri yüzme güvenliği. Ee, boğulma kaynaklı e, ölümler ciddi bir rakam oluşturuyor. O yüzden de bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz diğer kamplarda da e, konuşmuştuk. Annelere ve ebeveynlere yönelik bir kampanyaydı. Hani çocuklarınızı yakın tutun e, plajda diyen. E, bu sefer ters köşe yapan ve gençlere seslenen bir kampanyamız var ee, Yüzerken e, Sahil kenarında güvenliğinizi sağlamak için Neler yapmanız gerektiğini hatırlatmak üzere Bir tür doğru Ahmet Kampanyası ama ters köşeden I am the swim reaper diye bir Instagram hesabı açılmış. Ee, swim reaper, grim reaper İngilizce'de Azrail'in e, İngilizcesi swim reaper olarak değiştirmişler. Biz de onu Rauf'la konuşurken yüz rahil olarak değiştirdik. <gülüyor> Tabii yüz kelimesi Türkçe'de sadece yüzmek anlamına da gelmediği için ikili anlamı olduğu için biraz... Yanlış da anlaşılabilir. Evet. Ee, bu sevgili Yüzme Azrail'inin... ...yani Yüzrail'in nefis bir Instagram sayfası var. Ee, en iyi fotoğraflarını koyuyor. Deniz kenarında dolaşıyor ve o şahane e, sahillerde dolaşırken... ...aman ha şöyle yapın da benimle bir buluşun diye çağrılarda e, bulunuyor. Fakat tabii e, elinde dondurmayla ya da çok sıcaklamış bir şekilde... ...fanla dolaşan bir Azrail fotoğrafı da çok enteresan oluyor. Diyelim. 439 bin galiba. 439 bin, bin, bin takipçi. Var. I am the Swim Reaper şeyin adı e, Hesabın adı. Ee, çok gönderi yok aslında. Yani 121 gönderi e, yapmış şu ana kadar. Ama etkisi çok yüksek gerçekten. Yani 439 bin takipçi ve hemen hemen her şeyin altında böyle 30 binlerle falan 20-30 binlerle e, şey yapılan ifade edilecek e, beğeniler var diyeyim ona. Yani kalp işaretleri var. Ortalama galiba bir elli bin kişinin bu hesabı aktif takip ettiğini söyleyebiliriz. Şey kenarında, Deniz kenarında canınızı almak için fırsat kollayan bir e, Azrail var. Bir ölüm meleği var. E, bu klasik en çok e, kullanılan ölüm meleği e, figürüne bürünmüş. Böyle siyahlar içinde elinde bir e, tırpan. Tır, tırpan var. Onunla şey yapıyor. E, bekliyor <gülüyor> sizi. Sizi e, Sadece deniz kenarları da değil, göllerde, şelalelerde aklınıza gelebilecek her tür işte suya girilen, denize girilen üzerinde. her yerde var kendisi. Oldukça iyi e, bir kampanya. Yani bir kere e, yeniden seyirlik değeri dediğimiz bir şey vardır geleneksel reklamda. Yani bir filmi bir kez izlediğinizde onu tekrar izlemek istersiniz. E, bu tekrar ha. izleme şeyi isteyi sizde... E, oluşur. Burada da öyle. Bu hesaba tekrar girmek işte ne oluyor ne bitiyor orada onu görmek falan gibi e, şeyler istiyorsunuz. E, dertlerle hemhal e, oluyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, ben başarılı bir kampanya olduğunu düşünüyorum doğrusu. Zaten e, izlenme rakamları da bunu gösteriyor. E, oldukça iyi işlerden biri. Üstelik de genç işi dediğimiz gibi e, hedef kitlesiyle çok rahat buluşuyor. Evet, bir de yani etki oranı da... Şimdi biz e, kalplerden söz ettik 50 bin rakamlardan, 20 ile 50 bin arasında dolaşan rakamlardan ama... Altında yapılan yorumlar da 200-300 civarında yorumlar oluyor her seferinde. Ve paylaşımlar da muhtemelen benzer oranlarda gerçekleşiyor. Ee, i̇yi bir mecra kullanımı. Orada duruyor işte Instagram diye düşünmüşler. Biz bunu nasıl e, şeye dönüştürebiliriz? Bir e, iletişim ortamına dönüştürebiliriz? Mesajımızı nasıl verebiliriz diye düşünmüşler. Bence oldukça iyi. Bir sonraki kampanyaya geçelim mi? Geçelim. Yine ilginç bir mecra yaratma kampanyası... Ee, bu sefer İrlanda'dayız ee, Mary Keating e, Cancer Foundation yani Mary Keating e, Kanser Vakfı'nın e, yarattığı bir kampanya geçtiğimiz yıl e, göğüs kanseri haftasında e, yayınladılar bu kampanyayı Molly Malone'u kullandılar Molly Malone e, çok bilinen bir heykel e, şehirde. Ayrıca şarkısını bilenler de biliyordur e, Dublin'in e, official resmi şarkısı diyebiliriz. E, Molly Malone Dublin'i e, tam ortasında yer alan ve dünyanın en çok dokunulan göğüslerine sahip olan heykel bu arada. Çünkü genelde Molly Malone'da fotoğraf çektirenlerin hepsi sarılarak göğüslerinin üstüne elini koyuyorlar. O yüzden de Mary Keating Vakfı e, göğüs kanserine dikkat çekmek için dünyanın en çok dokunulan göğüslerinin üzerine bir adet e, tümör gibi fazladan bir pütür eklemiş. heykelle bütünleşen resim çektirenlerin Aa bir dakika burada bir problem mi var dedikleri e, bir tümör. Çok ciddiyle geri dönüş almışlar. E, geri dönüş almışlar. Aldıkları geri dönüşlerin bir kısmı da e, şeyler üzerinden, selfiler üzerinden insanlar selfilerini paylaştıklarında altına yazmışlar. E, bir de sokak röportajları var. Yani buradaki insanları e, ne hissettiklerine dair e, bir tür röportaja tabi tutmuşlar. Ve o röportajlarda ee, i̇nsanların söylediklerini de videodan izliyoruz. Bir tür yerleştirme var yine burada. Ee, aslında bir sokak yerleştirmesi bu. Ama e, çok bilinen, üzerinde çok konuşulan ya da e, herkesin çok görmeye geldiği bir şey üzerine yapılmış bir e, yerleştirme. Bir heykel, bir e, monumental Ürün üzerine, ürün demeyim işte ki değer üzerine yapalım. Not verelim. Ee, bu tarihi heykele o kitleyi yerleştirirken restoratör bir ekiple beraber çalışmışlar. Ha, evet tabii. <gülüyor> Olduğu gibi üstüne yapıştırmamışlar. Öyle, yani Önce üstünü başka bir şeyle kaplamışlar, kaplamanın üzerine bunu yapmışlar ki sonra bütün şey bittiğinde, kampanya bittiğinde yeniden eski haline getirebilsinler diye. Ee, tabii bir taraftan böyle böyle bir kamu da var yani böyle bir şeye izin veren bunun e, uygulanmasını sağlayan bir kamu var aynı zamanda bir kamuoyu var yani böyle bir şeyi e, yine gündem edip bunun üzerinden konuşabilen tartışabilen böyle Dublin bir heykeller şehri zaten hemen hemen her tarafında böyle heykellerden e, söz edebiliriz ama heykellerin tamamı bir insanı neredeyse tamamı diyeyim hani abartmayayım ama bir insanı veya işte birkaç insanı şey yapıyor, konu ediyor. Tarihsel figürler çoğu ve onların arkasındaki öyküler de oldukça güçlü öyküler oluyor hemen hepsinde. Benim adam da bu heykellerin en ünlülerinden biri. Bugün biraz dolaşıyoruz demiştik uzaklardan başladık Avustralya'dan oradan İrlanda'ya atladık 2018'in en iyi fikirleri üzerinde konuşmaya devam ederken yine kıta değiştiriyoruz ve bu sefer Toronto'ya Kanada'ya geçiyoruz. Kanada deyince ne olur? Kış. Kış. Kış, olimpiyat. kış sporları, olimpiyatlar. Ama bu kez. Özel olimpiyatlar, paralimpik olimpiyatlarla ilgili bir kampanya var önümüzde. Fakat bu kampanya bildiğimiz bir iletişim kampanyası değil. Temel meselelerini paralimpik olimpiyatların genel e, medya tarafından, networkler tarafından yayınlanmaması ya da yeteri kadar yer bulamaması üzerine kurmuşlar. Ee, ana kanalların özellikle spor kanallarının e, şeylerin reytlerini incelemişler. Yani bir e, engelli olimpia, e, olimpiyatlarında var olan kayak e, yarışları ya da atla, kayakla atlama yarışları ne kadar zaman saniye elde ediyorlar buna bakmışlar. Normal e, insanların yani normalde neyse diğer sporcuların diyelim şey paralimpik olmayan olimpiyatlardaki şeylere bakmışlar, reytlere bakmışlar. Oranların korkunç farklı olduğunu yani yüzde bir yüzde sekizi aşmayan oranlara sahip olduğunu görmüşler. Yani bu şu demek diğerlerine yüzde 99 zaman ayrılırken buna yüzde bir ya da diğerlerine yüzde seksen iki ayrılırken buna yüzde zaman ayrılmış. Bunu gidermek için ne yapmak gerektiği üzerine tartışmışlar. Şimdi ilk aklımızda bizim tabii kanallara yönelik kampanyalar yapmak bizi niye görmüyorsunuz demek. Para vermek fazladan. Ee, para vermek ya da lobicilik yapmak e, geliyor böyle bir problemle karşılaştığımızda ama başka bir şey yapmışlar. Kendi networklerini yaratmışlar temel olarak söylemek gerekirse olimpiyatların yayınlanma dinamiğini değiştirecek bir sistem kurmuşlar. O da e, özel bir alanda The Paralympic Network e, diye paralimpik olimpiyatların yayınlanacağı online bir mecra yaratmışlar ve bu mecrada özellikle izleyicilerin haber verebileceği alanlar yaratmışlar. Bu da şu anlama geliyor. Aslında olimpiyatları televizyondan seyrettiğimiz zaman biz network'ün seçtiği görüntüleri onların yaptığı uzman yorumlarını vesaire görüyoruz çoğunlukla. Fakat son zamanlarda değişen vatandaş gazeteciliğiyle beraber yeni bir iletme metodu ve yöntemi var. Yeni bir alma, mesajları alma, görme, bilgi alma e, yöntemi de var genç kitlede. Bu kez hayranların e, bilgi verebildiği bir alan açarak konuları hem vatandaş gazeteciliğini teşvik ediyorlar hem de herhangi bir network'ün herhangi bir genel kanalın yapamayacağı kadar hızlı ve farklı açılardan, yorumlarla birlikte paralimpik network'ı yayınlamayı başarıyorlar. Ve bu hem onlara e, çok büyük bir izlenme oranı getiriyor. Hem de yaptıklarıyla beraber belki de e, yeni gazetecilik yönünde e, bize bazı ufuklar açıyor. Evet bir bağlam oluşturuyorsun. Oluşturulmuş olan bağlamın içine insanları davet ediyorsun. Burada biraz böyle bir şey yapılmış. Kanal e, diyoruz ama e, aslında bu bir YouTube kanalı yani son noktada sözünü edersek bu YouTube kanalının izlenme oranları da müthiş tabii yani daha öncekilerin kaç katı 80 katına falan ulaşmış e, erişim yani aslında bir taraftan da bize şunu söylemiş oluyor siz ana akım medyada bunu görmüyorsunuz ama bunun izleyicisi var yani bu izleyicinin önüne bir şekilde çıkarttığınız zaman bu kendisine bu olimpiyatlar kendisine alan açıyor ilerliyor üstelik de izleyici izleyici olmaktan çıkartıp katılımcı haline getiriyor diyor e, aynı zamanda bir de web sitesi var. O web sitesinde de e, istediğin e, bilgileri girerek programdan istediğin e, yorumları seçebilmeni olanak sağlıyor. Yani e, saat üçteki e, kayak şeyin müsabakasının e, sana Instagram postlarını da getiriyor. Onunla ilgili atılmış tweetleri de getiriyor. Yani sosyal medyayı entegre eden bir e, yeni tür... E, ...habercilik biçimi diyebiliriz. Evet. E, gerçek bir interaktif habercilik olduğunu e, söylemek lazım. Hem geriye dönük hem de anlık yayın anlamında. E, i̇yi de bir arşivleme sistemi. Elimizdeki teknolojiyi nasıl kullanacağımızın da güzel bir göstergesi bana sorarsanız. Kıtalar arası atlamaya devam edelim. Evet. <gülüyor> e, 2018'in en iyi kampanyaları üzerinde konuşurken e, yine çok çarpıcı ve ilginç bir fikir ve yine teknolojiyi kullanan bir fikir üzerinden e, konuşacağız. E, Brüksel'deyiz bu sefer. E, Brüksel'deki ...kimsesizler, evsizler... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...için yapılmış bir kampanya bu. Kampanya için... ...özel bir alışveriş sitesi... E, ...tasarlanmış. E, Avrupa'da... ...özellikle online alışveriş çok sık... E, <gülüyor> ...kullanılan, başvurulan bir yöntem. E, bu alışveriş sitesinde... ...iki tane yöntem kullanmışlar. Birincisi... Al, ...alabileceğiniz malzemeler aslında evsizlerin ihtiyacı olacağı malzemeler. İşte battaniye, e, yemek kapları vesaire gibi. Ya da yiyecek. Evet. Ama asıl fikir sadece böyle bir site tasarlamakta değil. Aynı zamanda da bu siteyi herhangi bir yere koymamışlar. Yani siteyi online olarak bulmanız mümkün değil çünkü sitenin bir adresi yok. Site bir evsiz. Ancak ve ancak... Başka sponsor siteler ona sığınak sağlar ve kendi domainlerinde yer açarlarsa online olabilen bir site. Evet yani çok iyi anlattın. Zaten temel fikir de burada yerleşiyor. Buraya yerleşiyor. Yani aynı şey gibi bir ev sizin yer değiştirdiği gibi ihtiyaca göre yer değiştirdiği ya da sizin ona... Barınak sağladığınız, barınak olarak kullandığı alanı elinden aldığınızda başka bir barınak alanı bulması gibi. Burada da yer değiştiriyor site. Aynı anda birkaç yerde de olabiliyor. Çünkü hani evsiz sayısını da göstermek istemiş bir manada burada. Farklı farklı alışveriş siteleri ama bu sitenin formatında, bu sitenin oluşmuş formatı içinde onu barındırıyorlar. Normal bir alışveriş yapar gibi alışveriş yapıyorsunuz. Ve sonra bu evsizlere dağıtılıyor yaptığınız alışverişler. Evet. Yani parayı siz harcıyorsunuz. Bu bir tür askıda ihtiyaç e, şeyinin yaklaşımının e, daha yaratıcı formlar kullanılarak genişletilmiş hali. Yani i̇letişiminde iki ayağı var. Birincisi doğrudan bu türden bağışların satın alınıyor olması ve bunun konuşuluyor olması. İkinci ayağı da bu sitenin var olmamasının ve ancak başka sitelerin altında yaşayabilmesinin getirdiği e, mesaj aktarma değeri. Ee, öyle bir de e, başta söylediğin de burada çok önemli. Yani nasıl yayılıyor? Bu, bu o kadar güzel, o kadar ilginç bir fikir ki. Bu bir söylentiyle hızla yayılıyor. Böyle bir şey varmış, neredeymiş diye. Ayrıca da bunun e, yani şöyle bir şey tarafı da var, çeldirici tarafı da var. E, bu sefer benim sistemin altında yayın yapıyor demek isteyecek çok fazla kurumsal, de, e, var, kurumsal yani. şirkete de e, şey açıyor, alan açıyor. E, yani çok güçlü. Her açıdan çok güçlü. Yani sponsor bulalım. Hadi gelin bize sponsor olun falan değil. Biz burada bunu yapıyoruz ve iyi bir şey yapıyoruz dediği için biz size sponsor olalım dedirten bir iş. E Üstelik atla devede değil yani. Zaten pardon sözünü kestim e, ama canım. zaten e-ticaret e altyapınız var. Satış yapıyorsunuz. E o altyapının içinde çalışacak olan, ona entegre olacak olan bir site var. Onu getirip onun altına yerleştiriyorsunuz. Yani evet vardır bir takım teknolojik ee, zorlukları ama o zorluklar öyle atla deve işler de değil. Ee, işte müthiş. Gizem duygusu da var. E, siteyi arıyorsun ve bulamıyorsun. E, nerede olduğunu ayrıca merak ediyorsun. E, bütün bu süreci anlatan da bir tabi film çekmişler. O filmi e, yayınlamışlar. Böylelikle projenin detaylarını da görebiliyorsunuz. Yani o filmde de şöyle güzel laflar var. Bu akşam nerede uyuyacağım hakkında hiçbir fikrim yok diyor. E, bir evet. evsiz. İşte, e, bir başkası ...yine şeylerle ilgili, e, sokaklarla ilgili... ...yaşadıklarıyla ilgili şeyler söylüyor. Yani ben... M, her gün yer değiştirmek evet, zorundayım. Her gün yer diyor. değiştirmek zorundayım. Yeni bir yer bulmak zorundayım diyor. Her gün, her e, gece diyor. Ve e, yaşadıkları hayatı anlattıklarında... ...o hayatta sözü edilen deneyimler... ...bu sitenin konusu olmuş. Mesela birisi diyor ki... ...nerede yaşıyorsunuz? Her yerde diye cevap veriyor. Nerede satıyorsunuz? Her yerde. Yani veya nerede bulunuyorsunuz? Her gün yeni bir yerde bulunuyorum. ...gibi siteye de uydurmuşlar... ...buradaki evet, aslında şeyi. Aslında bu dört kampanyada da... ...ortak olan şey... ...yeni teknolojileri kullanırken... ...teknolojinin sadece teknoloji kısmını... ...kullanmıyorlar. Teknolojinin duygusunu... ...teknolojinin açtığı bağlam... ...olanaklarını da kullanabiliyorlar. O yüzden de... ...mesajları çok net geçiyor. Yani bu sitedeki gibi... ...var olan duyguyu... ...dijital ortamda tekrardan yaratıyorlar. Ve bunun bir öyküsü oluyor. O zaman bunun... ...anlaşılırlığı da daha kolay oluyor. O öyküyü içselleştirmek, o öyküdeki mesajı anlamak e, herhangi bir didaktik böyle böyle oluyor demekten çok daha hızlı sonuç veriyor. Kuşkusuz e, ama şu ana kadar konuştuğumuz dört kampanyadan Azrail kampanyası hariç hiçbirisi e, öznesi biz olsaydık yapamayacağız kam yapamayacağımız kampanyalarda. Yani bu fikirler bulunabilir fikirler ama bunun arkasında yatan teknoloji ona yapılması gereken yatırım e, ve işte kamu ile ilişkiler yani heykelin üzerine şunu yapmak istiyorum dediğinde <gülüyor> yaptıracak bir kamu yönetimi bulmak falan gibi. E, başka şeyler var. Yani tek başına yaratıcılık etmiyor. Bu komple bir e, mesele. Oldukça girift birbiriyle. Atmosfer ve, meselesi. Yani Yaşadığın atmosfer. atmosfer meselesi, bir entegrasyon abi. meselesi. Yani bunların tamamı bir araya gelince oluyor. Yani şu son konuştuğumuz iki tane kampanyanın maliyetlerini, kampanyanın ya da işte onların... ...altyapısının maliyetlerini düşünemiyorum ben oluşturulma maliyetlerini. Ama tam bu noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sen de hep söylersin. Ee, Daralanda kısa paslaşmalar, ee, Yaratıcılık var olan olanaklarla neler yapabildiğine de bakıyor. O yüzden de birebir bu kampanyayı yapamayacak olabiliriz ama... ...bu yaratıcılık biçimleriyle başka biçimler bulmak mümkün... Kuşkusuz, kuşkusuz sözünü etmeye çalıştığım şey sadece şu bu bizim masamıza gelseydi ya bunu yapabilecek paramız ya da olanağımız yok der daha olanaklarımızın ölçüsünde bir şeye giderdik. Yani yaratıcılık değişmiyor da bu kadar yaygın bir hale getirebilmek ve bu kadar çarpıcı hale getirebilmek için gerçekten olanak lazım. O olanaklardan birini işte Çin'deki kampanya kullanmış. Ee, Çin alfabası ile ilgili muhtemelen dinleyicilerimiz biliyorlardır. Binlerce harften aslında tam olarak bu kampanyada kullanılanları söylersek 5000 bin adet harften bahsediyoruz. Alzheimer, rayonelik bir farkındalık kampanyası bu. Ee... Yani biz harf diyoruz ama galiba onların ee... Her birisi bir sesi ya da Ses, heceyi evet. mi öyle bir şey var. İ, önce kampanyanın ulaştığı rakamı söyleyeyim. Ee, 1.3 milyar kişi tarafından bu kampanya izlenmiş, takip edilmiş. Ee, bu, bu erişim rakamını sanırım buradaki toplam rakamlarla düşünmek çok zor oluyor ama Çin dediğimiz zaman başka bir şey oluyor. Fakat kampanyanın sadece Çin'de kalmaması ve bu kadar büyük yayılmasının temel sebeplerinden bir tanesi e, kullandığı yaratıcı yöntem The Fading Font, Alfabe diye çevirebiliriz Solan harfler diye çevirebiliriz e, Beş bin tane harf e, Tasarımcıların elinden tek tek geçmiş Ve her birinin bir ucu Bir parçası e, Yok edilmiş ve yeniden tasarlanmış Ve bu yeni alfabeyle birlikte Alzheimer hastalarının da Tek tek kaybettikleri anıları hatırlatılmış Evet e, Büyük bir emek var Yani filmi izlediğimizde zaten o emeğin nasıl bir e, Şey olduğunu biliyoruz ama e, bağlama çok uygun. Yani anlatmak istediği mesele ne? İnsanların, e, Alzheimer hastalarının hafızaları yavaş yavaş yok oluyor. Bu bağlantıları kurmakta. işte A harfinin ortasındaki çizgiyi çizmeyi unutuyorlar. Büyük A yazarken örneğin gibi. E, bunu doğrudan doğruya bize anlatabiliyor. Ve bu anlattığı şeyi de öyle bir şekilde anlatıyor ki... ...hadi buyurun bu alfabeyle bir yazı yazın bakalım. Yani o gerçeklikle yaşayın her gün bir şeyleri unutan hafızasının bir kısmı kaybolmuş ve kaybolmaya devam eden bir e, bireyin yaşadığı hayat nasıl bir şey bunu burada bir tür e, taklit ediyor şeyi de yapmışlar yani 7000 Çin karakterini elden Ar geçirmişler beşler az söylemişim 7000 Evet evet 7000 Çin karakterini elden geçirmişler ama aynı zamanda e, bildiğimiz Latin alfabesi İngiliz ve Latin alfabesine de benzer bir şey de yapmışlar. Zaten o çocuk oyuncağı kalmıştır yani 7000 bin <gülüyor> Çin karakterinin yanında. <gülüyor> bu arada hemen söyleyelim. Bu font seti yani bu hurufat dünya Alzheimer gününde internete yüklenmiş ve kullanıma açık olarak bırakılmış. Yani eğer kullanabilecekseniz kullanmanız mümkün. Evet Çin klavyesine sahipseniz kullanabilirsiniz öyle gözüküyor yani. Şimdi bu haftanın 5 kampanyasını bitirdik. Ama bir tane de üzerinde konuşmak istediğimiz bu bağlama biraz yakın bir başka kampanya var. Bu daha çok deneyim yaşatma yaşatma üzerinden giden bir kampanya, ilginç bir kampanya. ...Uluslararası Af Örgütü Hollanda... ...Şubesi tarafından yapılmış bir kampanya bu. Aslında kampanya demek çok doğru değil... ...daha çok sosyal deneye benziyor. Bir deney yapmışlar ve o deneyin... ...hem sürecini hem sonuçlarını... ...bir film olarak çekerek paylaşmışlar. Epey aslında tüyler ürpertici bir şey. Mültecilerle ilgili çok fazla ayrımcılık... ...Avrupa'da da, Türkiye'de de... ...sürüyor, devam ediyor. Fakat tam olarak karşı tarafın ne yaşadığının... ...empatisinin kurulması hep çok güç oluyor... Yani her ne kadar siz duygusal kampanyalar yapsanız da burada mesajı aktarmakta güçlük çekiyorsunuz. Uluslararası Saf Örgütü bu sefer farklı bir şey yapmış. Ee, gönüllülerle anlaşmışlar. Sıradan halktan, çeşitli yaş gruplarından Hollanda e, doğumlu ve hiç savaş görmemiş insanlarla e, anlaşma yapmışlar. Ve bu kişilere hipnoz altında mültecilerin yaşadıkları deneyimleri yaşatmışlar. Bir kısmı bunların savaş deneyimleri. Ee, hipnozu yöneten kişi mutlaka onun bir ismi de vardır ama e, ben bilmiyorum e, ama hipnozu yöneten kişi karşısındaki e, kişiye şey diyor mesela silah sesleri gittikçe daha fazla yaklaşıyor sana doğru diyor e, ya da e, kapının arkasında birileri var diyor İşte evinize doğru bir roket fırlatıldı e, diyor. evinize ateş açıldı diyor işte şimdi üzerinize geliyorlar birisi size bir şeyle saldırıyor diyor Üzeri bir büyük bir patlama oldu diyor diyor da diyor yani nefes almakta zorlanıyorsunuz saklanacak yer bulun kendinize gibi komutlar veriyor ve insanlar hipnoz altında bunları gerçekleştiriyorlar bunları gerçekleştirdiklerinde içine girdikleri duygusal durumu da yaşıyorlar işte küçük kardeşinizi e, ya da e, erkek ya da kız kardeşinizi kaybettiniz en küçüğünüzü onu şimdi ne yapacaksınız bulamıyorsunuz e, gibi şeyler var bilgiler de var sadece savaş e, araçlarının kullanımıyla ilgili bilgiler değil o yüzden de sonra da bunu bu insanlarla bu deneyimi yaşattıkları insanlarla üzerinde tekrar konuşmuşlar. E, ...ne hissettiniz, nasıl e, hissettiniz diye. Onları, o, o konuşmalarda, röportajlar röportajlarda oldukça iyi. Uzun Zaten bir video. yakın planda tepkilerini de seyrediyoruz insanların. Hipnoz altında bu yaşadıklarının tepkilerini de hissediyoruz. Zaten hani, çok uzun seyretmek güç de videoyu. E, sonuna geldik diğer kamın. E, veda ediyoruz ama iyi kampanyaları konuşmaya devam edeceğiz. 2018 e, verimli bir yıldı. Her yıl daha da verimli oluyor dünyada sosyal kampanyalar aslında. Diğer kamdaydık Açık Radyo 94.9'da canlı yayındaydık yayın masamızda Ferah Kabil vardı. Ben Rauf Kösemen hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.